Evet 19 Ocak'a bizimle düşeceğimiz bir şerh var. Resmi Türkçe Edebiyat takım 2017'de göremedik ama dediğimiz gibi bu akşamın yine kışının belirleyici kısmı 19 Ocak 2017. Mahiyetiyle ilgili. Evet, e, belki de önümüzdeki sene Raquel Linkin, bugün Rantink'in ödülüşünün 10. yıl dönümünde Agos gazetesinin eski binasının önünde yaptığı konuşmadan bir alıntı da e, olacaktır takvim içerisinde. Bu e, konuşma zira e, hem memleketin ve dünyanın ahvalini Rantink'e hitaben bize gayet net bir şekilde açıklamakla beraber Rantink davasında çok iyi çözümlüyor. E, daha doğrusu geldiği noktayı çok iyi ortaya koyuyor ve sonrasında e, gidilecek yola dair de umutsuz. E, Emailleri de eksik etmiyor. Evet şimdi lafı daha fazla uzatmayalım ve olduğu gibi sizleri Rakeld'in bu konuşmasıyla Açık Radyo ve Açık Dergide baş başa bırakalım. Kuduslar Yokluğunu her düşündüğümde aynı alem ateşi gibi bedenimi yakar ve yakar. y izah attıranlara bu kadim kumraklarda yaşanan ilençliklere siz alın hoşlanın atmış, bakmış. Evet kardeşler, on yıldır neler neler oldu. Önümüze bir davet süreci verdiler. Mahkemelere gittik çıktık. Üzerim shot not bizlere gelecek adına hala umut veren tek şey halkın o cinayeti vicdanlarında mahkum etmesidir. Bu dava Türkiye'nin lürokrasitleşme Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Dinkin bugün Agos gazetesi önünde yaptığı anmak konuşmasından bir bölüm hatta tamamını dinledik. Gelin hep birlikte birbirimizi yaşatalım diyor. Evet bu arada bu e, konuşmanın dokümüne de Agos.com.tr üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğini söyleyelim. İlerleyen e, gün saatlerde de açık radyo com.tr üzerinde de e, bulabileceksiniz. Evet Agos.com.tr demişken aslında e, 19 Ocak 2017 yani Hrantimki Ödül Ödülüşün 10. yıl dönümü için hazırlanmış çok kapsamlı bir dosyanın da Agos'un bu web mecasında olduğunu sizlere bahsettim hatırlatmak istiyoruz ve tavsiye ediyoruz buraya başvurmanıza. Evet, 25 kişiden aslında fikir alınmış olmakla beraber, yani Hrant Dink 25 yazı bulandırmakla beraber Dink cinayeti davasının 10 yılı Dink davasını anlama kılavuzu prantinki hedef haline getiren yazılar ve hesaplaşmaya çağrının Agos balkonundaki 10 yılı gibi çok kıymetli dökümler oluşturmuş Agos ekibi Ellerine sağlık diyelim ve tüm dinleyicilerimizde de referans göstermiş olalım. Burayı yanı sıra sabah açık gazetede dinlediğiniz üzere Cumhuriyet ve Biyanetliği de zaten 2 gündür ayrıntılı dökümler yapılıyor. Daha doğrusu muhasebeler ortaya konuyor. Geride bırakılan 10 yıl ...sosyal ve hukuki ve politik manadan değerlendirilmekte. Bizim çok zamanımız yok. İlk yarım saatimizi doldurduk. Raquel Dink'in konuşması pek çok manada aslında toparlayıcı olduğu için... ...önümüzdeki alıntılardan feragat edip bu akşamın yayınını onunla sürdürelim istedik. Ama belki Türkiye'nin elçinin mesajını okuyabiliriz. Evet Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçin'in eşi Türkan Elçin'in mesajıydı. E, mesajı ilk okumak istediğimiz mesaj bizi bu karanlıktan kurtaracak tek güç adalet dedi. Tahir Elçin'de 2015 yılında Diyarbakır'da dört ayaklı minare önünde barış mesajı verdiği sırada öldürülmüştü ve hala ilerlemeyen bir e, davası var. Ailelerin adalet arayışı sürüyor. Bunun yanı sıra e, pek çok mesaj verildi bugün ama alıntılamak istediğimiz bir başka mesaj da e, şu anda tutuklu olan Halkların Demokratik Partisi genel başkanlarından eş başkanlarından biri Selahattin Demirtaş'ın mesajı bizler de Hrant şahsında herkesin adaletini aramaya ve bunu sağlamak için mücadele etmeye devam edeceğiz demiş. Anmalara katılamayacağım için üzgünüm ama burada olsam da Hrant için adalet mücadelesine devam ediyorum diyor. Evet ne Akçam da Hrant bu yalan çuvalına ilk yırtanlardandı. O sadece Ermeniler ve Ermeni konusunda değil her konuda ve herkesin hakikat ve adalet arayışının sembolü. Demiş Hrant, Türkiye insanının Martin Luther King'idir ve öyle kalmaya devam edecektir diyor. Evet, baskın oranda tarihi misyonuna işaret ettiği yazısındaki Agos Compteyer'den unutuluyoruz bu arada. E, Agos ve Hrant'ın vakfı başta olmak üzere vicdanlı ve akıllı insanlar yükselterek... Bu misyonun tekabül ettiği mücadeleyi sürdürüyor. Artık durdurulamaz notunu düşmüş. 19 Ocak'ta e, biz de bunları e, alıntılamış olalım. Rakel Denk'in konuşmasının ardından. Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bir 19 Ocak yayını. Evet ufak bir yere gitmek durumundayız. Sonra Açık Dergi Klasiği Ken Takvimi ile karşınızda olacağız.